Nur talebeleri Kur'an mı okumuyor? Nur talebeleri Risale'den başka kitap mı okumuyor? Bir çok defa bu saçma soruya maruz kalan birisi olarak şu meseleyi artık konuşmak istiyorum. Nur talebeleri tanımayan bazı kardeşlerimiz merakından dolayı böyle sorular yöneltebiliyorlar. Ben onları mazur görüyorum. Tabii ki onlara sabahlara kadar da olsa ben onlara açıklama yapıyorum. Yaparım, yapacağım da inşallah. Fakat niyeti sadece çamur atmak olan bazı zümreler bu konuyu sürekli gündeme getirmekten hiç çekinmiyorlar. Eğer konuşma ağır gelirse Niyeti halis olmayan, münafıkane ahlaklarla bu meseleyi sürekli dillendiren arkadaşlaradır. Meseleyi bilmediği için merakından soranlar lütfen üstlerine baştan alınmasınlar. Nur talebeleri haşa daha çok okur, kulağından üstün tutar diyen kardeşim. Bu saçma sözün evvela sinirden ziyade bizim tebessümümüze gülmemize sebep oluyor. Eğer biraz sistemin içinde olsaydın, biraz Risale-i Nur'u ve Nur talebelerini biraz tanıyabilseydin, bahsettiğin dayanan fıkradan başka bir şey olmadığını sen de kabullenecektin elbet. Zaten çok saçma değil mi? Ya? Mesela sen bir kitap okusan, özetini çıkarsan, o kitabın özeti kitaptan daha önemlidir demezsin ki yani. Kitabın oynamadı olmuşsunuzdur, o yüzden özetini çıkardın. Aynen öyle, aynen öyle. Oluyor. öyle oluyor yani. Kesinlikle öyle. Öncelikle şunu da anlaşmamız lazım yani. Bu zamana kadar 350 bin tefsir yazılmıştır. Risale-i Nur da buna benzer bir tefsirdir yani. Yani Kur'an'ın içindeki hakikatleri anlattığından dolayı Risale-i Nur kıymetlidir. Ve Resulullah Aleyhisselam'ı çok güzel bir şekilde hayatında yaşamaya çalıştığından dolayı Üstad Medüzama Said Nursi kıymetlidir. Risale-i Nur, Amazon'da yaşayan kabilelerin avlanma tekliflerini anlatmıyor bize. Kutup ayılarının yemek yeme tarzlarından da bahsetmiyor. Hollywood filmlerinin kritiğini yapan bir kitapta değil aşağı. Baştan sonra Kur'an'ın ayetlerini Allah'ı ve Peygamber Aleyhisselamı anlatıyor. Kur'an'ı okuyor derinliğine inmek için. 15 sene medrese ilmi tahsil etmek epey güç olduğundan dolayı ve meal Kur'an'ı anlatmakta çok çok çok kısır kaldığından dolayı bizler Risale-i Nur'u okuyoruz. Bizler Risale-i Nur'u Kur'an'ı anlayabilmek adına okuyoruz. Bizler Kur'an'ı elbet okuyoruz. Lakin Nasıl duvarda asılı duran ilaç beni iyileştirmez? Mahiyetini bilmediğin, hayatına nasıl uygulayacağını idrak edemediğin bir Kur'an da seni iyileştiremez. İşte biz bir ders alma cihetiyle tefsir olan Risale-i Nur'dan Kur'an'ı anlamak adına faydalanıyoruz. Yani amaç Kur'an'ı anlamak, araç ise Risale-i Nur. Bak burası çok önemli çok çok çok önemli ama. Uzaktaki cisme dürbünle bakarken yani. birisi size tutup dese ki kardeş sen gözün varken niye dürbün kullanıyorsun gözün yetmiyor mu senin? Ne kadar da saçma oldu değil mi? E çünkü ben daha yakından görebilmek için dürbünü kullanıyorum. Benim gözüm olmasa dürbünün ne kıymeti kalır? Bak örnek efsane. İşte Risale-i Nur'da Kur'an'ı daha yakından anlamak için hakikatleri temsil ve örneklerle daha yakından gösteren bir dürbün. Nasıl göz olmadan dürbün işe yaramaz? E Kur'an-ı Kerim olmadan bir ehemmiyeti mi olur Allah aşkına? E böyle bir soruyu soranla bir fesatlık aranır mı aranmaz mı ondan sonra? Yani ne yapalım Rabbimizin gönderdiği mektubun içini mi açık okumayalım? Bu daha büyük bir saygısızlık olur mu olmaz mı? Kaldı ki biz Kur'an'ı Risale'den daha az okuyoruz diye bir iftirayı asla kabul etmiyoruz. Nur talebesi olan Risale külliyatını okuyan bir insan günlük Kur'an hakikatleri ve Kur'an'ın kendisiyle haşır neşir olmamayı Rabbine karşı bir saygısızlık atleder, meseleyi düzgün anlamış bir nur talebesi ömrünün en yoğun haftasında dahi asla bir cüz bitirmeden o haftayı kapatamaz. Kaldı ki sohbetlerimizde sürekli Kur'an'la başlanıldığının ve sürekli hatim dağıtıldığının, sürekli derken neredeyse her hafta 2-3 adet hatim dağıtıldığının hiç mi farkında değil? böyle vicdansız ithamda bulunanlar. Peki birçok nur talebesinin Ramazan ayında sabahlara kadar gecelerini ihya ettiğini de mi hiç duymadın? Hiç görmedim. Ve benim enteresan kardeşim, acaba sen bu ithamlarda bulunmadan önce merak ediyorum. Sadece merak ediyorum. Hiç açıp da bir sayfasını okudun mu? Bir gün bir sınıfta dersteydim. Yani ben ders alıyordum. Başımda bir hoca vardı, bir felsefe hocası vardı. Ve hocanın inancı noktalarında problem vardı. Böyle bir entelektüel karizma da bir tip yani sınıfı böyle bayağı etkisi altına alınan bir tipti İzmir'de. Tabii böyle klasik espriler anlattı yani ben dini aslında çok severim de falan da filan da ama bir gün işte babaannem dedi bir tane dizide Arapça bir şey duydu amin dedi falan yani amacı sadece İslam'ı ve dini kötülemek. Ardından şunu söyledi bana, orası çok garip geldi. E ben dedi çok merak ediyorum dedi yani. Kur'an'ı dedi anlamak için bir aracıya, bir kişiye, bir kitaba şuna bunlara mı gerek var dedi yani. Ki daha sonra teneffüste yakalayıp kendisine sordum. Kendisi de hiç Kur'an okumuş birisi değil. İşin ironik kısmı şuydu. Kendisi bir dersi anlatabilmek adına öğretmen olmuş bir kişiydi. Kur'an'ı biraz daha güzel, biraz daha yakın dürbünüyle temsil edecek başka şeylere laf eterken herhalde bunun farkında değildi. Adamı bir sıkıştırdım teneffüste. Bir konuşmadı benimle. <gülüyor> Facebook ekliyiz hâlâ. <abi>. Beğenmiyor ama. <gülüyor> <gülüyor> biraz baksaydın, Bediüzzaman Hazretleri'nin her fırsatta bu eserlerde gördüğünüz bütün güzellikler sadece ve sadece Kur'an'dandır dediğini işitir, ahirette hesap vermemek için o ağzına ken vururdu. Ken miydi lan o? Ken. Ken vururdu. Kur'an-ı Kerim'deki hakikatleri anlamanın iki yolu vardır. Birisi mealdir öteki de tefsirdir. Meal ufak ufak lafızların manalarını verir. Yani Kur'an'ın hakikatlerine e, çok ayrıntılı bahsedilir mi? Çok ayrıntılı anlaşılmaz tabii ki de. Ama tefsir Kur'an konularını derinlemesine ele alıp metodolojisiyle birlikte mana ve maksat odaklıdır. İşte Rişan'ın odaklığı ikinci kısıma bir tefsir. Şu sadece Risale-i Nur kısmına itam edilen cümlelerden bir tanesi şudur. Üstad Hazretlerinin Risale-i Nur hakaiki İslamiye'ye dair ihtiyaçlara kafi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor demesini ele alarak sanki Risale-i Nur okuyanların başka hiçbir esere el dokundurmadıklarını itam ederler. Halbuki başka bir yerde Bediüzzaman Hazretleri bu bahsettiğim ibare sadece haslar içindir diye bir beyanda bulunur. Bediüzzaman Hazretlerinin zamanında Risale-i Nur'un neşriyle, telifiyle uğraşanların sayısı çok azdı. E bu kadarız insan Risale-i Nur gibi bugün dünyadaki birçok insanın imanına ulaşmış eserleri elinde tutuyorlar. E bu insanların başka şeye vakit ayırması hem de öyle bir dönemde. Soruyorum hiç mümkün olabilir mi? Şöyle bir kaide vardır. Umuma el atmak umurumu terk etmektir diye. Tabii ki kişiler kendi alanlarında gitgide gitgide ehilleşip profesyonelleşmesi lazımdır. Yani alanlarında kesbi muarifet etmeliler. Matematik dersinde gitgide derinleşen bir adam düşünün. Yani bırak başka alanlara el atmayı. Matematiğin bile sadece bir dalı bir konusuyla atıyorum. Soyut Cebir. O adam Soyut Cebir'e ömrünü aday vakfeder. Yani gidip o adam Soyut Cebir'le iyileşirken bir geometri dalında bir şey bahsettiğinde tabii ki belli yapısını bilir ama çok ayrıntısını bilmesi makul ve makbul değildir. Çünkü kendi alanında ihtisas sahibi olmuş, kendi uygun metodolojisini çizmesi gereklidir. E buna bakarak tabi ki Risale-i Nur'un has dairesinde olmuş, kendi hayatını ona vakfetmiş ve belli temel disiplinlere onlara bakarak görüp öğreneceğimiz kişilerin kendisini Risale-i Nur'a vakfetmesi, o Kur'an hakikatlerini Risale-i Nur'un ışığıyla beraber açıklaması, e bunda abes ne olabilir ki? Zaten ihtisaslaşma denen alanında bu şekilde olması icap etmez mi? Üstad böyle bir zamanda bizim hepimizin hatta bir çoğumuzun hastalığının zafı iman olduğunu söylemiştir. Batıl felsefi görüşleri niye insanların imanlarına talip olduklarını beyan etmiştir. E bunlara karşı tabii ki de iman hakikatlerini izah edecek ve onların iki kere iki dört eder katiyetinde ispatını birçok meseleden önde tutması gerekir. E başta ben de olmak üzere birçok insanın imanını kurtarma ve takviye etme vazifesini Risale-i Nur'da görünce bir insan Tabii ki de ona bırak haset duleyi elhamdülillah hatta ben farklı bir meslekte hatta ben farklı bir meslekte dahi olabilirim ama elhamdülillah şu köşenin açıklarını kapatan bir eser var diye eğer müminse sevinmesi icap edecektir. Bununla birlikte nur talebeleri başka başka meseleleri kendilerini geliştirebilmek kadar başka faydalı kitapları da tabi ki de okuyabilir. Ama bunu şöyle yani vücudun omurga yapısını Kur'an-ı Kerim onun ufak ufak örülmesini Risale-i Nur'la yani omurgayı ayakta tutabilmek adına yani haşa Kur'an'ın bir ayakta kalmasına ihtiyaç yoktur. Kişinin onu idrak edip ayakta kalmasına ihtiyaç vardır. E diğer vücuttaki küçük kemik ve küçük dokuları da başka faydalı bilgi ve başka faydalı kitaplarla takviye etmektedir. Ama her fakültede bütün bilim dallarının okutulmadığı yani matematiğe biraz da biyolojik atalım denmediği gibi bu faydalanma kısmı da tabii ki de kişide şahsi kalır. Baştan alayım şurayı. Her fakültede bütün bilim dalları okutulmadığı gibi her tarikatta bütün zikirler çekilmediği gibi, her sanayide her çeşit mamul üretilmediği gibi. E, nur talebeleri de iman kurtarma davasında hususleşip önceliğini buna vermektedir. Bundan anlaşılmayacak ne var benim canım kardeşim? Mesela bir nur talebesi namazın ne için kılınması gerektiğini tabii ki risalelerden faydalanabilir. Ama baktığın zaman namazın nasıl kılınması gerektiğini ilmihalsiz olabilir mi hiç ya? Bu kadar basitle mi düşünülemez? Bir gün 11. okur ve peygamber ailesanımızın sünnetine uymanın ne kadar elzem olduğunu, ne kadar önemli olduğunu anlar. Ve sonra eline siyer kitapları alır, okur ve sünnetin ayrıntılarını öğrenir. Bugün nur talebelerinin kurduğu birçok yayınevi de vardır. Bunlara bakılarak entelektüel camiaya ve başka başka fikirlere ne kadar saygılı ve ne kadar paylaşımcı olduklarını siz de göreceksinizdir. Lütfen artık anlayın. risale Nurlar Kur'an'ın hakikatlerini anlatıyor. Real var çamaçını bize bahsetmiyor. Yıllarca Nur talebelerinin avukatlığını yapmış bir isim vardı. İsmi Bekir Berk. Bekir Berk'in annesinin mektubunu biliyor musun canım? Evet. Hı? Bekir Berk'in annesinin mektubunu. Da ki, benim talebelerim o, <gülüyor> <gülüyor> o O senin annenin mektubu. <gülüyor> <gülüyor> Bu eserler bize ulaşırken Üstad Hazretleri o soğuklarda, Afyon hapishanesinde, o işkenceler altında ve onun yanında birçok talebesi yani ne sancılarla kimi zaman bir sigara kağıdı ya, sigaranın bir kağıdı Risale-i Nurları yazıp bugünler ulaştırabilmek adına buldukları tek kağıt parçası olmuştu. Bu insanlar bu eserleri bu sıkıntılarla bizlere ulaştırdılar. Yani evimizin kütüphanesinde durup da hiç elimize dahi almadan okuduğumuz o eserler var ya, o kırmızı kitaplar var ya işte onlar bu şahıslara karşı bir hakaret bir saygısızlık oluyor. Çünkü onlar Hapishanelerin soğundan bir sigara kağıdında Bu eserleri taşıyıp imanlara takviye ve güç Kuvvet olmuşlardır. İşte o zatın talebelerden biri Bekir Berk. Bekir Berk abi içerideyken annesi bir mektup gönderir Ve mektuptan önce bir iki cümlede ben edeyim Bu talebelerden biri olan Bekir Berk'in annesinin sözleri Her başarılı erkeğin arkasında Bir kadın vardır derler. Aslında Her dava adamının arkasında Güçlü, metin, inanmış bir Ana vardır demek sanki daha uygun olur. İlk mektubun olduğuna şöyle buyuruyor Fatma Hanım, Sevgili oğlum Bekir, gözlerinden öper, Allah'tan uzun ömürler ihsan etmesini diler. On güne kadar senin durumunu çocuklar bana söylemediler. Mektup alınca hadiseye vakıf oldum. Namaz kılarken götürmüşler diye duyunca, bilsen ne kadar sevindim. Zira ben seni bu büyütmüştüm. Allah'ın ipine sarılan Necat bulur evladım. Demek kaderde bunlar da varmış. Ne yapalım? Allah elbette her şeyi iyi edecek. Belki orada hakikatleri senden öğrenecekler vardır. Dikkat edin bunlar bir annenin cümlesi. Hem de olması gereken bir annem. Bunlar birer vesiledir. Sütüm sana helal olsun. Yolun açık olsun Eğer müsaaden olursa ziyaretine geleceğim Telefonla haber sal Çok şükür rahatsız değilim Seni de merak etmiyorum Çünkü Ben seni Allah'a vermişim Ona havale etmişim Maraşal Çakmak hadisesinde Nasıl metin idiysen Şimdi de ondan yüz derece metin olmanı istiyorum. Davan haktır. Ve Allah, hakta olanların yardımcısıdır. Ben, hepinize dua ediyorum. Unutma. Elemin zevali. Yani acının son bulması lezzet olduğunu unutma. Tekrar selam ile gözlerinden eperim. Güzel kardeşim, bu kadar bahsettiğimiz şeyden sonra hala tatmin olmadıysan senin sorunun ve sorunlarının cevabı Diyanet'te değil psikolojidir. Bu video birilerinin paylaşmasıyla sizlere ulaştı. Daha fazla insana ulaşabilmesi için siz de paylaşın. Sebep olan yapan gibidir.